Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah Şimdi bir arkadaş e, melekler ayetinde onunla ilgili bir şey soruyor Bakara suresi 30. ayette diyor melekler Allahu u da itiraz ettiler e, bu, bu, bu itirazları da çift olmaz mı? Çünkü dediler ki yer üzerinde insan yaratıyorsun, halife yaratıyorsun olar, kan dökerler. Bu itirazdır. İblisin itirazı gibidir. İblis niye çafir oldu olmadı. Şimdi ayet nedir? Ayet attuzuncu. Bakara'da attuzuncu ayet. Bakara Suresi'nde attuzuncu ayet. Ne diyor Allah-u Teala? وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ allah Teala meleklere dedi. Ne dedi? اِنِّي جَعِلٌ fil Ardı خَلِيفَ Men yer üzerinde bir halife yaratacağım. Beni temsil edecek. Benim emirlerimi uygulayacak. Melekler döndüne dedi. قَالُوا اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ Melekler dediler. Ya Rabbi sen yerde yaratıyorsun e, halifeyi bular. E, kan dökenler fasad yaratırlar yer üzerinde. Bizi ve ve nehnu Bizi isek nusebbihu bihamdike Sen'e şükrediyoruz ve nukaddisu Leka seni takdis ediyoruz Kale inni a'lamu ma la te'lamun Ben bildiğimi siz bilmezsiniz Şimdi bu Bazı e, Zahim ediyor bazı akılcılar zaten Bu iblis imamlarıdır ya Akılcıların Onlara şüphet veriyor ne yapsın bizi de Yoldan çıkartsın Hatta biz de aynı fitneye düşüp kendisiyle ataştılar. Önce bizim inancımızda Ehl-i Sünnet'in inancında icma ile sabit olan melekler masumdur. Masum nedir? hata yapmaz. Bir de melekler Allah Subhanahu teala ita yani seçim hakkı vermemiş. Sadece itaat ediyor. Yani bir melek istese Allah'a isyan için edemez. Çünkü yapamaz. Yani bir bir erkeği istese çocuk doğursun doğurabilir mi? İmkan yoktur. Allah öyle yaratmamış. E, e, meleki de öyle yaratmış ki isyan edemez. Birçok ayette geçtiği gibi. La yasoonallah ma amarhum ve yafaloon ma yumarun. Tehrim Suresi altındada diyor ki melekler Allah'a isyan etmezler ve emir olduklarını yaparlar. Ve birçok bir ayette de geçiyor. Wa e, man Allah'ın yanındakiler melekler yani. La yastakbirun an ibadeti ibadetinden kibir edemezler. Etmezler. Yusabbihûnen leyle ve la yefturun. Gece gündüz tesbih ederler. Hiç böyle futur gelmez olarak. Fütür nedir? Yani dinlenmek değil böyle biraz. İbadun mukramun diyor. La yasbikûnehu bil qavli. Ve hum bi emrihi yef'alun. Mukram bir ibad. ikram olmuş kullarımdır diyor. Melekler. Ve hum Allah'ın önüne sözünün önüne söz çıkartmazlar. Demezler niye iblis gibi? İblis ne dedi? Dedi e, nasıl olur ben buna sücde edeyim? Bu, sen bana diyorsun sücde et ya Rabbi. bir e bunu topraktan yarattın. Ben daha cüzlüyüm. Ataştan yaratmışsın beni. Ben buna nasıl sücde edeyim? Bu Allah'ın emrine emir katmaktı. Ama bunlar katmazlar. Ya kâfûne rabbahum min fâvkîm ve fâluûne mâyi umarûn. Allah'tan korkanlar Fiilleri ne yaparlar? Emir ederler. Şimdi burada Allah subhanehu teala hikmeti nedir? Meleklere ne yaptı? Dedi ki meleklere, meleklere dedi ki işte ben bir halife yaratacağım. Alimler diyorlar ki hikmet şudur. Allah subhanehu teala melekle o halife ki adam oğulları biz yani aranız aran aramızda bir bağ koydu, dostluk koydu. O dostluk da nedir? O bağ o dostluk meleklerle nedir? E bizim melekler bizden mesuldüler. Kiramın katibin yazıyorlar. Her meleki var, rahmet meleki var, e, azap meleki var, e, ağac meleki var, e, ölüm meleki var, kader meleki var. Hayatımızda melekler bizimlendiler. Bizimle yaşıyorlar. Ondan dolayı Allah subhanehu teala melekler bizimle yaşadığı için ne yaptı? O melekle bizim aramızda bir sevci bağ kurmaya çalıştı Rabbil Alemin. Ne dedi? Dedi ben bunu yaratıyorum. Bak elimden yarattım. ruhumdan de üfledim. Bu Adem'e siz de sücde yapın. Onlar da ne yaptılar? Sücde. Sücde burada nedir? Tehiyyetun ve ikram. İkram ve saygı sücdesidir bu. İbadet sücdesi değildir. Tehiyye ve ikram. Eydir Bu melekleri Allah subhanehu teala bizimle. Bak Allahu teala bu evrende Üç tane mahluk yaratmış Onun haricinde yoktur Hiç kimse yoktur Hiç kimsenin e, beyni sulanmasın Ne var? Melekler var, cinler var, ins var Melekler bellidir Mağsumdular, nürden yaratılmışlar Cinler ateşten yaratılmışlar Seçim hakları var Herden şerri seçebilirler insan gibidirler Biz de onları göremeyiz Melekleri de göremeyiz İn, İnste biziz İnsanlar seçim hakkımız var Akıl vermiş bize Bundan ayırt etmiş bizi bütün mahlukatından Hayvanlardan ayırt etmiş bizi Bu nedir? Bu işte bu üçü Evrende bu üçü var Bunun haricinde hiçbir şey yoktur. İşte ufular, yaratıklar, uzaylılar filan Bunlar hepsi hikayedir Buna ilanan kafir olur arkadaşlar İnanmamak lazım Bir insanı dinden çıkardır Çünkü bizim dinimizde bu üç başka Allah yaratmamış Bu üçünden başka yaratık yoktur bu üçünde birbirleriyle bağı var işte. O bağ nerede kuruldu? Cennette kuruldu. Bak. Adem Aleyhisselam yaratıldı çamurdan cennette. Melekler orada ona secde yaptılar. İblis esyan etti. Adem Aleyhisselam'ın yüzünden, esyanı yüzünden ne oldu? Rahmetten kavuldu ebedi cehenneme gitti. Onun için bu üçü yer üzerinde de aynen bak devam etti. Melek bizim dostlarımızdır. Ne zaman Allah'ın dostu olsak iblis bizim düşmanımızdır. İşte hikmet budur. Ama meleklerin burada itirazı karşı gelmek değildir. Meleklerin sadece itirazı nedir? İstifsar diyorlar alimler. Yani sorgu ya Rabbi e, e, bunlar yarattın yer üzerinde nereden bilirler? Nereden bilirler eee Allahu Teala çünkü Allahu Teala diyor ben bir yer üzerinde halife yaratırım. Ha? Diyorlar yer üzerinde muhakkak fitne olacaktır. Ki bazı rivayette bundan önce cinler yer üzerindeydiler, fitne yaptılar. Hadi bu tarihi var ama senedi tam sahiptir. Yemeyiz, yalanlayamayız da. Velakin en önemli mesele çünkü yerden, topraktan yarattığı, O topraklar yerden geldi Allah Teala yarattı. Yerin toprağından Hazreti Adam'ı yarattı. Hatta bir rivayete her mantıktan birden bir az alındı o hazret adamın o mayasında topraklar. Çünkü yerin tabiatı melekler biliyorlar. Herdenşar'ın şarın şeyidir. Fasatlan şeyil. Ondan dolayı melekler istifser sorusu sordular ama iblis e, iblisin sorusu neydir? İblis e, sorusu inat sorusuydur. Akılın katmak sorusuydur. Nasıllığıdır. Allahu Teala'nın emrine karşı çıkmağıdır. Onun dolayı bu alimler diyor ki meleklerin sorusu istifsar sorusudur. Sadece delil de nedir? Allahu Teala ayetin sonunda Bakara suresi aynen ayetin sonunda onlara diyor ki e, ben bildiğimi siz bilmezsiniz ayetin sonunda. Sonra ne diyor Adem'e? Adem'e "Ve allama esma'a" ualla Adem'e isimleri Hazreti Adem'e bütün isimleri öğretti. Yer üzerindeki isimleri öğretti. Herşer Çötü, eyyi, ağaç, nehir, dağ. Ondan sonra dedi ya Adem bunlar bir isimleri söyle. Bu eşyeler arz oldu meleklere. Melekler dedi bu isimler nedir? Dediler biz bilmeriz ya Rabbi. Sen bize ne öğretmişsen onu biliriz. Biz bilmiyoruz. Hazret Adem'e dedi bunlar ne? Hazret Adem tek tek hepsini saydı. Saydıktan sonra ne oldu? Dediler ya Rabbi sen bildiğini biz bilemeyiz. İkrar ettiler. Ondan dolayı istifsel konusuydur. Yani Hazret melekleri Meleklerden iblisin e, isti, e, Sorusu çok farklıdır. Birincisi istifsaridir, ikincisi melekler e, Bir seçim hakları yoktur Ya yani bu çok önemlidir Seçim hakları yoktur e, Ama iblis seçim hakkı var Aklı var Allah vermiş ona Ondan dolayı O itirazıydır Bugün de kim Allahu Teala'nın emrine neden dedi onun bilsin ki imamı iblistir. Evet bu ayetinde açıklaması çok açıktır ama subhanallah bu soru geldiğine insan aklına gelmez. Böyle bir soru Müslüman sorabilir mi? Demek ki iblis ölmemiş. Bir de tecrübelidir diyoruz biz düşmanımız. Hazret Adem'den bugüne kadar devam ediyor. Bütün kafamızın köşesinin kıyısını bilir. Ondan dolayı uymamamız lazım iblise. Ve bu, bunun da açıklaması ehli şünnet alimlerine göre budur. Velhamdülillahi rabbil alemin.